Evet, Bir Söz Küçüğü'n programında daha beraberiz. E, bugün Onur Taşdemir ve e, Filiz Kaçmaz bizimle beraber olacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, öncelikle sizleri bir tanıyabilir miyiz? E, evet, Onur Taşdemir ben. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde okuyorum. Hı hı. E, Sivaslıyım, Tekirdağ'da yaşıyorum. Filiz Kaçmaz, İstanbul Üniversitesi aynı fakültedeyim. İktisat Fakültesi son sınıf iktisat öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. E, bugün... Konuklarımızla beraber e, Beyaz Şapkalar projesini konu edineceğiz. E, Onur'a sorayım önce proje nasıl başladı? E, proje e, 2006 yılında başlayan bir proje Beyaz Şapkalar. Toplum Gönülleri Vakfı çatısı altında yürütülen bir proje. E, 2006'dan 2009 yılına kadar yerel proje olarak e, uygulanmaktaydı. Fakat 2009 yılında ulusal ağ projesi seçildi. Daha sonra Türkiye geneline yayıldı proje. Yani Türkiye'den birçok örgütlenme projeyi uygulamaya başladı. Projenin amacı çocuklarda çocuklara barış kültürünü yaymak, çocukları şiddetten uzaklaştırmak, çocuklara beraber yaşama bilincini aşılamak, karşılaştıkları sorunlarla ilgili değişik çözüm yolları üretebilmelerini sağlamak. Peki siz e, nasıl bu olaya dahil oldunuz filiz? Ben Toplum gönleri Vakfı'nda Beyazıt Tok'ta e, bir yıl aşkındır varım ama e, ilk defa bu projeyle aktif olarak katıldım. Projede daha önce bu projede gönüllülük yapmış arkadaşlar çok tavsiye yani işte Çok eğleniyorlardı. Bir de çocuklarla çalışmak çok zevk ediyorlardı. O şekilde dahil oldum. Peki sen Anur? Benim dahil olmam da biraz enteresan oldu projeye. Yani aslında Beyazıt Tok'ta görev alıyorduk. Fakat Beyaz Şapkalar projesine dahil olup olmamak arasında kararsızdım. Daha sonra yapılacak olan bir toplantıya Filiz'le beraber katıldık. Ve o günden sonra Beyaz Şapkalara dahil olduk. Peki Beyaz Şapkalar neye dayanarak oluşturulmuş bir proje? Kimin aklına geliyor ya da işte kim böyle bir şey düşünüp de ortaya bir fikir atıyor? Yani Beyaz Şapkalar projesi aslında temeline indiğimizde toplumun tamamında bir barış kültürünü yerleştirme projesi olduğu için çocuklara yönelik önce uygulanıyor. Çünkü o çocuklar eğer o mentaliteyle yetişirse <gülüyor> o zaman ilerleyen dönemde hem o toplumu oluşturacakları için hem de kendilerinin de yetiştireceği insanları bu mantıkla yetiştirecektirler. Bu nedenle onlara yönelik bir proje olarak Gerçekleştiriliyor anladım e, Tabi bu gönüller önce eğitim alıyorlar Sonra etkinlik ve eğitim veriyorlar Çocuklara evet. peki önce Sizin eğitiminizden bahsedebilir miyiz e, İki buçuk <gülüyor> gün süren bir eğitim aldık e, Eğitimlerin içeriğinde de e, Hem bizzat okulda yapacağımız Çocuklarla yapacağımız uygulamalarla ilgili biz yaptık bizzat o uygulamaları Bir de e, bu barış oluşturan Kavramlar var işte niyet, gibi. Empati gibi işte, Problem çözme Doğru iletişim yoluyla Uyuşmazlıkların çözümü gibi birçok alt başlık var. Bunlarla ilgili kavramlar işte. Ne biliyoruz? İyi niyet dediğimizde ne anlıyoruz? Bencillik nedir? Vesaire gibi. Bunlarla ilgili bir beyin fırtınası yaptık. Ee, aslında hani saymak gerekirse şöyle sayayım. Tamam. <gülüyor> Normalde e, projenin çocuklara yönelik modülleri Adıyaman, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştiriliyor. 11 tane üniversite tarafından yapılıyor bu. Bir de öğrenci velilerinin aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilinçlendirilmesine yönelik seminerler veriliyor. Bunlar bölgelere göre <gülüyor> şehirler halinde dağılmış. Aslında bu 11 üniversite nasıl belirlendi peki? Hani TOG'dan mı? Hepsi TOG'dan. Toplum Gönülleri Vakfı zaten üniversite olarak hep böyle örgütlenmiş hı hı. ağırlıklı olarak. Neredeyse de bütün üniversitelerde var. Ee, belirlenme de şöyle olmuştur. Ee, onların talepleri olmuştur. Beyaz Şapkalar Projesi'ni Hı -hı. biz uygulamak istiyoruz. Tok Bilgi Bankası var. Orada Beyaz Şapkalar'ın proje metni var. Genelde oradan işte bakıp da işte biz de bu projeyi yapalım demişlerdir. Ama Beyazı Tok'ta zaten bu proje yapıldığı için öyle bir şey yoktu. Yani A projesi diye biz girmedik. Anladım. Yani Beyazı Tok'ta daha önceden de uygulanan bir projeydi Hı -hı. bu. E, fakat bu sene A projesi oldu, olması sonucunda diğer üniversitelerle beraber ortak yürütülen bir aşamaya geçti. Anladım. E, İlki öğretim çağı çocukları ve aslında orta öğretim yani o 6 ve 4. sınıf arası eğitimler yapıyorsunuz. Evet, e, 7 ve 4 müydü? Evet hı. 7 ve 4'tü. E, peki neye göre belirliyorsunuz? Çünkü okullarda çalışıyorsunuz. Neye göre belirleniyor okullar ve hani sınıflarınız neye göre belirleniyor? Okullar şeye göre, biz e, okulumuz Beyazıt'ta, hı hı. Fatih'teyiz. E, Fatih Milliyetim Müdürlüğü'ne işte böyle bir projeden e, bahsedip, yani mail yoluyla hangi okullar buna e, cevap, yani olumlu cevap verirse bize e, isimlerini vermelerini istedik biz önce. Bize de dört tane okul olumlu cevap gelmişti. Onlardan hem okula yakınlık bakımından hem de e, işte daha sosyal ekonomik durumu kötü hallerin işte ne bileyim çeşitli yerlerden gelmiş... Ya insanların barındığı yani çeşitli yerlerden gelmişti. Roman'ı da var içinde, Kürt'ü de var. Epey karışık bir yer. <gülüyor> e, şiddetin, de, şiddetin de oldukça fazla, e, fazla olduğu bir bölge. Olduğu bir yer. Yani Kadırga bölgesi ve evet. projede e, daha çok hedef kitle olarak onlara yönelik bir proje düşünüldüğü için biz de bize yapılan yönlendirme sonucu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o okulu seçtik. Hı. O okulun yönetimiyle daha sonra irtibata geçtik. İşte böyle böyle bir projemiz var. Yani okulunuzda uygulama, uygulayabilir miyiz? Yani beraber çalışabilir miyiz gibi. Onlar da oldukça olumlu yaklaştılar projeye. Yani herhangi bir aksilik çıkartmadılar. Ya da biz de elimizden geldiğince size destek olmaya çalışacağız gibi en başında bu tip bir görüşmemiz oldu. Daha sonra da yaptığımız onlarla yaptığımız karşılıklı görüşmelerde Hiçbir sorun çıkmadı ve bu yani, şekilde seçtik okulun. sınıf okulu. seçimini nasıl yapıyorsunuz 4. S ve 7. sınıflar arası? Hı hı, sınıf seçimi zaten e, belirlenen hedef kitle. Hedef kitleyi bizim belirleme e, şansımız pek olmuyor. Yani 4. ve 7. sınıf arasındaki çocuklara uygulanan bir proje diye hı hı. geliyor bizim önümüze. Biz daha sonra okul seçimini yaptıktan sonra bu okuldaki çocuklarla ilgili... Sınıf, yine idareyle görüşüyoruz işte sınıflardaki e, durum nedir hangi sınıfta ne kadar öğrenci var ya da e, hangi sınıflarda bunu uygulayalım yani onların da rehberlik servislerinden destek alarak projeyi bu şekilde çocukları sınıfları belirliyoruz biz de kendi içimizde e, ikişer kişilik gruplara ayrılarak e, sınıflara gidiyoruz her hafta e, iki saat uygulanan bir proje bu. Her hafta o belirlenen iki arkadaş beraber devam ediyoruz o aynı sınıfla bu şekilde. Anladım. Haftada bir hafta içinde iki saatlik ders veriyorsunuz. Eğitim veriyorsunuz diyeyim. Evet eğitim e, Altı diyelim. hafta boyunca sürüyor bu eğitim. İlk evet. kişilik e, siz gönüllü olarak kişi gidiyorsunuz ve kişi başına hani gönüllü başına on öğrenci düşüyor size. Evet evet. E, peki hani şunu sorayım. Dört e, ve yedinci sınıflar arasında hani çalışıyorsunuz. Peki o yaş grubuna e, hani biz bile bazen işte çocuk haklarını işte barışı ya da hani bu kavramları tam anlayamazken e, o yaş sınırlarındaki çocuğa ne kadar anlatılabilir ya da siz ne tepkiler aldınız yani Onur'la biz ikimiz <gülüyor> farklı sınıflara girdik ben 5. sınıflardaydım o zaman çok büyük bir sıkıntı yaşamadım hani algılamaları ya da şey daha çok biz çok sorgulattık Hani bu niye böyle bu niye şöyle i̇şte, e, iletişimde işte niye yüz yüze iletişim daha iyidir niye sırt sırta iletişim daha iyi değildir falan gibi çok e, sorgulattık Zaten bunların geri dönüşü de bize daha sonra hep şu şekilde bir herhangi bir sorun olduğunda... ...ama niye Filiz abla, ama niye böyle falan diye onlar da herhalde bu sorgulatma şeyini geliştirdik. Bende bizde bir sorun yoktu yani 5. sınıflarda ben bir sorun aslında yaşamadım. Aslında bazı şeylerinde siz de farkına varıyorsunuz daha önce e, yayından önce konuştuğumuz gibi. Aynen öyle yani zaten projeye başlamadan önce bizim de bir eğitimden geçmemiz gerekiyor. Hı -hı. Ve bu eğitim sonrasında da e, yani bizim de aslında buradaki belirlenen temadaki e, barış ya da işte savaş ya da şiddet gibi kavramlara çok daha farklı açılardan baktığımızın anlayabiliyoruz. Yani e, biz de aslında bu eğitimler sonucunda farklı bir farklı bir şeyler öğrenebiliyoruz. Yani e, bizim benim uygulamaya girdiğim sınıftaki çocuklar da dördüncü sınıftaydılar. Onlarla da e, yani sonuçta çocukların farklı bir dünyası var. Onların o evet. farklı dünyasına girdiğimizde e, çok Değişik şeylerle karşılaşabiliyoruz ve bizden çok farklı düşünüyorlar yani hiç aklımıza gelmeyecek tepkiler verebiliyorlar biz bazı etkinlikleri uygulamaya çalışırken ya da çocuklar daha önce bu tip bir projeye dahil olmadıkları için şaşırıyorlar yani ne yapacaklarına karar veremiyorlar fakat kısa bir süre sonra onlar da bazı şeylerin farkına varıyorlar ve bunun sonunda bizimle beraber hareket etmeye başlıyorlar Böylece gayet güzel bir proje ortaya çıkıyor Yayından önce aslında hani konuştuğumuzda Filiz'in örneği şeydi mesela Bir öğrenci vardı dedin adını hı hı. şimdi hatırlamıyorum Yıldız. Ancak, he he, Yıldız Önce aslında pek eğitimle alakası olmayan bir öğrenciymiş Belirli bir noktada hani şöyle bir şey var Hani Düzen bozunca hani sonuçta illaki bir, bir öğrenci çıkıyor ve hani 20 kişilik grubun hakkını gasp ediyor olabilir. Ee, hı hı. Mesela böyle öğrenciler karşısında ne yaptınız? Bizim e, <gülüyor> her sınıfta yapılıyor bu. Biz sözleşme yapıyorduk ilk girdiğimizde hiçbir şeye başlamadan önce ve ve sınıfça belirliyoruz bu kuralları. Herkese adını soyadını ve imzasını atıyor sonra da. Hepimiz tüm etkinlikler boyunca bu kurallara uymak zorundayız diyoruz. Uymayanları da uyaracağız diyoruz. Yıldız bunlara uymayan hatta etkinliklerin hiçbirine katılmayan bir öğrenciydi. Çok da şeydi hani hep ilgilenmemizi istiyordu onunla. E sonuçta tamam ilgileniyoruz ama ben onunla ilgilenirken bir başka öğrenciyle evet. e, o da ilgi istiyor ya da başka bir şey istiyor. Onunla şey yapamıyorsun zaman ayıramıyorsun. ve Biz Yıldız'a sonradan e, birkaç kere de konuştuk tabii Öyle hemen direkt şey yapmadık yani aramızda olma istersen falan gibi e, demedik. Hı hı. Sonra ondan bir tepki gelmedi. Hani o devam etmeye başladı böyle. Sonrasında biz işte istersen Yıldız e, sen biraz ara verelim. E, sen düşün istersen bu sözleşmelerine uyuyacaksan gel falan diye. Sonrasında birkaç hafta sonra da arkadaşlarıyla bize haber göndermiş. Ben acaba gelsem kabul ederler mi beni diye. Bizde tabii ki öyle bir şey yok zaten gel. Ve geldi o çocuk. Çok farklıydı yani önceki yıldız falan değildi tüm etkinliklerde çok aktifti yaptığımız tüm etkinliklerdeki uygulamalardaki her şeyi evde annesine işte küçük kardeşi varmış iki tane onlara yaptırıyormuş çevresinde kim varsa mahallede, mahalledeki kişileri anlatıyormuş e bir de biz her etkinlik sonunda fotoğraf çektiriyorduk fotoğrafları başına falan asıyormuş yani epeyce bizi bir benimse de sevdi ve çok aktifti aslında bunun bir de tam tersi var ee Şimdi eğitim sırasında işte öğrencilerle çalışırken çok aktif işte gerçekten eğlenen çocuklar. Ancak eğitim bittikten sonra işte 6 hafta sonra ya da işte 2 saatlik ders sonrası evine gidiyor ya da arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynuyor. Hani barış ortamını anlatırken, hakları anlatırken birden gerçek dünyaya girince aslında o, o şeyleri aynı şekilde görmeye devam ediyor. Bunun için ne diyeceksiniz? Yani ee, bu... Projenin uygulanmasında aslında karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri. Hı hı. Çünkü e, senin de dediğin gibi e, çocuğa 6 hafta boyunca bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Fakat e, o eğitimden çıktığı anda çocuk yine eski dünyaya dönüyor. Ve çocukların yaşları da küçük olduğu için evet. yani çevrelerini etkilemeleri zor oluyor. E, bu bağlamda aslında projede bir de şu kısmı var. Hani e, velilerle ilgili de yürütülen bazı seminer kısmı var. İşte bunu da projeye dahil ettiğimiz zaman yani o çocuk projeden çıktığı zaman evine gittiğinde annesi de projenin anlatmaya çalıştığı şeyleri fark edebildiyse evin içinde de bu şekilde devam ederseler o zaman hayatlarında gerçekten çok farklı bir evet, olabilir. Çok farklı zaman. bir ortam olabiliyor. Fakat sadece çocuklarla ilgili bir şeyler yürütmeye çalıştığımız zaman yani etkisi çok az kalabiliyor bu proje. Evet zaten hani hakların da en büyük problemi bu aslında. Evet. Ee, o zaman e, kısa bir müzik aramız var. Onu bir dinleyelim. Hardin'dan tekrar beraberiz. Yasemin bu sana son mektubum. Her günüm seni düşünmekle ve mektubunu beklemekle geçiyor. Anladım artık hiç gelmeyecek. Biliyorum seni bırakıp gittiğim için kızgınsın bana. Ama gitmek zorundaydım. Seni seviyorum ama hoşçakal. Romantikmiş. Rüyalarda yaşarmış Romantikmiş İstemeden İstemeden Romantikmiş Rüyalarda yaşarmış Sevmekten Kaybetmekten Korkarmış Aşk olmasa. Belki mutluluk olurmuş ya da yokmuş sadece bir rüyaymış aşk ateşmiş bir yanlış anlamaymış sevmekten kaybetmekten. aklına ya gerçek değilse hep inandım, dünya aşk olmazsa belki mutluluk olurmuş ya da yokmuş sadece bir rüyamış aşk mi? Bir yanlış anlamaymış Sevmekten, kaybetmekten korkma Evet e, müzik aramızı dinledik. Şimdi tekrar beraberiz. E, şundan bahsetmek istiyorum. E, normalde e, Beyaz Şapkalar projesi devam etmeyen bir proje. Şu anda e, bitmiş bir proje değil mi? Devam etmeyen derken evet şu an bitti yani. yani. Bitti yani. E, sonuçta uygulamaya geçildi bu ve sponsor olmadığından dolayı bitti. Yoş. 2010 senesi için bitti. Gelecek dönem için devam edebilir. Eğer sponsor devam ederse. Yansan Select de bu seneki sponsor. Hı hı. Devam ederse eğer ya da başka bir sponsor bulunursa yani devam etmezse devam edebilir ki bence de devam etmelidir böyle bir proje. Peki size insanlar sponsor nasıl olacak? Nasıl ulaşacaklar size? Yani sonuçta Beyaz Şapkalar Projesi diye bir şey var. Bunun internet sitesi ya da işte benzer telefon ya da herhangi bir şey. Yani internet sitesi TOG'un Bilgi Bankası'nda yazar Beyaz Şapkalar'la ilgili hı hı. tüm bilgiler. Ya da Beyaz Şapkalar'la ilgili haberler TOG'un kendi internet sayfasında yazar. Ama benim bildiğim sponsorluk işleri öyle olmuyor. Yani direkt siz git, bizzat gidip başvuruyorsunuz diye biliyorum ben. Hani onlar biz gelip... Bilmiyorum yani. En azından yani yansan silah öyle midir bilmiyorum. Şirketler gelip biz size sponsor olalım değil de işte böyle böyle bir <gülüyor> projemiz var. E, projeyi anlat Projenin anlatımı yapılıyor. Proje sunuluyor. Ve daha sonra eğer e, uygun görülürse e, şirketler tarafından finansörlük Anladım. oluyor. E, peki şöyle bir şey sorayım. Normalde e, siz İstanbul'da e, bu eğitimi yapıyorsunuz. Eğitim Hı -hı. alıyorsunuz. Eğitim veriyorsunuz. Bu normalde okul döneminde olan bir süreç. Evet. E, peki Sonuçta 11 tane üniversite var. Hani belirli illerde var ya da size herhangi bir şey şöyle bir şey sunuyorlar mı? işte şu il ilde sen ol ya da gene yani herhangi bir şehir geziniz oluyor mu ya da buna benzer bir şey. Beyaz şapkalarla ilgili mi? Aha. Yani biz e, okulumuz burada, burada yapıyoruz gönüllülüğü. Ama şöyle bir şey oluyor, mesela eğitimler İstanbul'daydı. E, Sakarya'daki grup mesela İstanbul'a geldi, burada aldı eğitimini. Öyle bir şey oldu. Bir de e, projenin başlamadan önce bir koordinasyon toplantısı vardı. Orada bütün üniversitedeki arkadaşlar, her örgütlenmeden, her üniversiteden iki arkadaş geldi. O da İstanbul'da oldu. Bu şekilde. E bir de bu e, proje sonunda bir analiz toplantınız olmuş. Hı -hı. Orada ne gibi sonuçlara vardınız? Çünkü hani bütün sonuçta bir yıl sürdü değil mi bu çalışma? İki yıl mı tam Yok, olarak? Yok bir de 2010 dönemi için. 2010 dönemi yani. Evet. 2010 süreci okul dönemi bittiğinde e, proje Hı -hı. de bitti. En azından bu sene için. Bu sene için bu sene tamamlanıyor için. proje. Anladım. Peki o toplantınızda ne gibi sonuçlara vardınız? Çünkü sadece İstanbul Üniversitesi'nden değil yani sizin Beyazıt kampüsünüzden değil... E, Diğer Yeditepe'den ya da işte ona Koç benzer Üniversitesi. Koç Üniversitesi'nden isterseniz sayayım onları. Yani şöyle 11 tane üniversitemiz var. Adıyaman Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi Ankara, Çankoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sakkar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Beyazıt. Onun dışında Kırıkkale Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi. Bunun dışında herhangi bir okuldan destek geldi mi? Çünkü söylediğinizde Ferhat Mayr sizinle mesela evet. toplantıda berabermiş. Evet. Toplantınıza herhangi bir başka okuldan, bilgiden ya da herhangi bir e, üniversiteden üniversiteden destek geldi mi? Yani toplantıda neyi analiz ettiniz? Ne yani, çıktı sonuç olarak? Yani toplantıda e, diğer okullardan bize destek gelmesi gibi bir durum yoktu zaten. Aha. Çünkü toplantının amacı projeyi yürüten örgütlenmelerle evet. e, projenin sonuçlarını değerlendirmekti. Yani e, projenin artıları, eksileri eğer önümüzdeki yıl devam edecekse ee, ne gibi yenilikler yapılabilir, neler eklenebilir, neler çıkartılabilir projeden? Bunları konuşmak amaçlı bir toplantı yaptık biz. Ee, orada da e, sonuçta projeyi yürüten biz öğrencilerdik uh -huh. ve e, kendi yaşadığımız şeyle, sorunları ya da pozitif durumları aktardık birbirimize. Ee, bu bağlamda değerlendirme yapılarak eğer devam ederse yeni bir proje metni hazırlandığında Peki Buna göre bu, sene, hani bu seneki projenin artıları ve eksileri neydi toplantıda? Yani mesela şunu yapmasaydık aslında çocuklar üzerinde daha etkili olabilirdi ya da keşke şunu yapacağımıza şunu yapsaydık dediniz mi hiç? Evet artıları şöyle mesela gönüllü sesinin azaltılması biz ilk başta bize çok gönüllü vardı çünkü hem bu projeye girmek isteyen hem de beyaz Tok'un epey bir gönüllüsü vardı. Evet ama proje gönüllüsü olarak bu proje için gönüllü bir sınırlama getirildi 14 kişi diye. O bizim açımızdan biraz kötü oldu. Bazı arkadaşlar giremedi hani biraz motivasyonları hani beyazıt toka karşı biraz şey oldu ama biz onda biraz kötü olmuştuk. Ama çok faydalıymış aslında o. Çünkü koordinasyonu o zaman sağlayamıyorsun. Zor oluyor proje sorumlusunun özellikle epey sıkıntı yaşıyor. Çünkü biz her hafta toplantı yapıyoruz. Bu altı haftalık süreç içerisinde neler yaptık neler ettik diye. Orada hani insanlara ulaşmak ya da onlardan işte cevap bekle vesaire falan koordinasyon zorluğu oluyor. Ee, bir de öğrenci sesinin kısıtlaması çok iyiymiş. Ee, 20 öğrenciyle sınırlandırıldı. Hı hı. İki gönüllü gidiyor. Ee, i̇ki gönüllü yedi. Onlar, onlar öğrenci düşüyor. Ee, o da verimli olmasını sağlamak açısından bence güzel bir şey eksileri de ben kendi girdiğim sınıf için şunu söyleyebilirim. Bizde ekip çalışmasına hiç uyumlu değildi çocuklar. Hı hı. Hepsi birbirleriyle ne bileyim işte kızlar erkeklerle birlikte olmak istemiyor. Ya da işte sınıfta kimisi resmi iyi. Atıyorum yapılan etkinlikte resim var. O benim e, grubuma gelsin diyor. Bir rekabet var ya da. birbirleri anlaşamayan çok fazla çocuk var kısaca. E, ekip çalışmasıyla ilgili bir şeyin olması bu etkinliklere başlamadan önce iyi olurdu. Yani onu anlatacak bir şey güzel e, Peki şunu sorayım. E, sonuç e, yayından önce şunu konuştuk. Sizin normalde çocuklarla ya da, e, normal sosyal çalışmalarla ilk projeniz değil mi bu? İlk evet. buluşmanız. Evet, evet. E, peki sizde ikinize de sorayım önce Onur'dan başlayarak ne gibi gelişmeler oldu? Yani e, bir kere e, bende şöyle bir gelişme oldu. Ben <gülüyor> bu projeye başlamadan önce e, çocuklarla ilgili neredeyse doğru gün hiçbir şey yapmazdım. Yani Çocukların nasıl düşündüklerini, nasıl hareket ettikleriyle ilgili en ufak bir fikrim yoktu. Şu anda yani bir, bir çocuğun o farklı dünyasına girmiş oldum. Yani onlar nasıl düşünürler? Bir olay gördüklerinde biz nasıl bir bakış açısı takınırız? Onlar o olayı nasıl algılarlar? Nasıl yorumlarlar? Nasıl değerlendirirler? Yani bunların hepsinin artık çok daha farklı olduğunu öğrendim. Yani onlarla <gülüyor> oyun oynamak bile insana ayrı bir zevk veriyor ya. Cidden yani. <gülüyor> çünkü çocuklar her şeyi... Yani oyun oynuyorsa da sonuna kadar oynuyorlar. Hı hı. Yani üzülüyorsa da sonuna kadar üzülüyor. Ağlıyorsa da sonuna kadar. Yani her şeyi tadını çıkararak yapmaya evet. çalışıyorlar. <gülüyor> Bunu öğrendim ben çocuklarla. 80 Filiz? Ben de aynı. Empati yeteneğin gelişiyor. Biraz onun tarafından bakıyorsun bir şeylere. Ee, bir de e, bizim işte bir ekip çalışması içinde olmak... İşte ona uyum sağlamak i̇şte Çok eğlendik mesela hem eğitimlerde Hem koordinasyon toplantısında Her hafta toplanıyoruz onda. Onun dışında da toplanıyoruz Bir arkadaş çevren genişliyor Daha sosyal oluyorsun Öyle bir artısı oldu Bir de daha rahat iletişim kurabiliyorum O açıdan iyi oldu benim için ee, O zaman e, size ben bugün Bize katıldığınız için Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum teşekkür İkiniz edeyim. de çok Biz sağ olun ediyoruz Evet bugün İstanbul Üniversitesi'nden Onur Taşdemir ve Filiz Kaçmaz bizimle beraber bugün Beyaz Şapkalar Projesi'ni işledik. Aslında sponsorları şimdilik yok. En azından bu sene için tükenmiş durumda. Yani tükenmiş demeyelim. Ancak son vermiş bulunuyor sponsorluğuna. Umarım sponsor bulurlar. Bu projede de devam ederler. Sizin ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet Bir Söz Küçüğüm programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.